Yurt dışında yaşıyorum, yurt dışında yaşayan birisinin Türkiye'de emekli olması caiz midir? Evet. Türkiye'de emekli olabilmek için farklı yollar deneniyor burada. Evet. Örneğin Türkiye'de bir hafta herhangi bir yerde sigortalı çalışıp çalıştığı gösteriliyor, evet. çalışmadığı halde yapılıyor bu uygulama. Böyle bir emeklilik caiz mi? Cevaplarsanız evet. seviniriz evet, demişler. Bu sadece Avrupa'daki kardeşlerimiz için söz konusu değil, Türkiye'de de pek çok defa soruluyor. Yani e, emekli olabilmek için çalışmadığı halde sigortalı gösteriliyor ki kanunen yasak bu. Evet, evet. Ve tespit edildiği takdirde de zaten gerekli işlemler yapılıyor. Burada e, kısa yoldan cevap verecek olursak yalandır bu. Dürüstlüğe aykırı bir beyandır. Dolayısıyla e, böyle bir işlem yapmak helal olmaz. Yani bir insan çalışıyorsa, devlet bu hakkı ancak belli şartlara uyulduğu takdirde veriyorsa... Bir insan kendisi o şartları taşımadığı halde taşıyor gibi görünüp, müracaat edip o haktan istifade etmeye kalkarsa bunun adı haramdır, bunun adı yalandır. Şiddetle uzak durmak lazım ve o paradan da elde edilenden bir hayır yoktur yani. Bir de işin başka bir tarafı var Furkan Hocam. Buyurun hocam. Şimdi bu şekilde bir muamele yapmış bir insan. Dürüstüye aykırı bir beyanda bulunmuş, yalan beyanda bulunmuş ve emekli olmuş. E peki sorusu şu, biz bu parayı kullanabilir miyiz, kullanamaz mıyız? Yanlış bir iş yaptık. Şimdi o parayı kullanabilir inşallah onda bir beyis yok ancak yaptığı iş baştan itibaren günah bir işti yalan bir beyandı bunun için tövbe etmeli ve yine tövbesinin en azından kabul edilebilmesi için sadaka vermeli hayırlı hizmetler yapmalı ama böyle bir işe girişmemiş bir kardeşmiş veya hali hazırda böyle bir işi yapan insan çalışmadığı halde çalıştırıyor gösteriyorsa kendisini veya bir yakınını bundan vazgeçmelidir.